Açık Radyo'nun doğum günü. Açık Radyo ilk 20 yılını tamamladık. Hep birlikte Nice 20 Yıllara! E, açık gazete! Bugün 13 Kasım Pazartesi. 1416 Hicri Cemaziyel Ahır 20. Günün kısalması 3 dakika. 1411 Rumi Ekim 31. Yıl 1995 Ay 11 Gün 317 Kasım 6. Vas vasati saat güneş 6.42 öğle 11.55 ikindi 14.31 akşam 16.55 yatsı 18.18 .18, imsak 5.14 ezani saat güneş 1.46 öğle 6.58 ikindi 9.35 akşam 12 yatsı 1.22 imsak 12.19 günün devamı 10 saat 13 dakika. Gecenin devamı 13 saat 47 dakika. Tekirdağ Kurtuluşu 1922 Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Gençlerini iyi kitaplarla beslemeyen ulusların sonu acıdır. Büyük saatli marif takvimi. Atatürk başarı sırlarından üçünü şöyle sıralıyordu. Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür. Verdiğiniz emrin yapılıp yapılma, emrin yapılmasından emin olmak istiyorsanız... ...ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunmalısınız. Ben bin bir müşkül karşısında yılacak bir insan olsaydım... ...büyük iş, işlerin rehberliğinde ulusun beni yaya bırakırdı. Ulusun <gülüyor> iyi niyetine daima minnettarım. 1963 Fe Emin Faik Üstün... <Gülüyor> Dünya Çocuk Kitapları Haftası Kadınlarımızı hakiki ana görmek istiyorsak onları erkeğinden fazla okutup yetiştirmeliyiz Atatürk Her yıl Kasım ayının 2. Pazartesinden itibaren bir hafta boyunca dünyada ve memleketimizde düzenlenmektedir Dünya Çocuk Kitapları Haftası ilk defa 1919 yılında dünyada 1946 yılından bu yana da memleketimizde uygulanmaya başlamıştır Kitapları kendi özel şartları içinde okula tamamlayıcı ve ona yardım edici bir eğitim aracı olarak kabul etmelidir Her aradığımız bilgiyi ancak kitap ve kütüphanelerde bulabiliriz Kitaplar kafamızın, ruhumuzun besinleridir Kötü kitaplarda zehirleridir bu hafta içinde kütüphanelerde, okullarda, radyolarda ve gazetelerde çocuk kitapları haftası ile ilgili konuşmalar ve yayınlar yapılır ve yeri olan ilk okullarda sergiler açılır. Günün menüsü gün 317 tavuk köftesi zeytinyağlı yer elması havuç salatası meyve gençlik devam. Gençlerin kusuru olmaz mı? Elbette olur. Yalnız gençlerin değil, genç yaşlı her insanın elbette kusuru olur. Ama bu durum içimizdeki insan sevgisini söndürmez, söndürmemelidir. Kusurlu insanlara bu sevgi ve anlayışla yaklaşımlar onlardan hepsi olmasa bile büyük bir bölümü bu kusurlarından arındırılabilir, yanılgıları düzeltilebilir. Bu yola başvurmayıp 15 yaşındaki lise çocuklarını ihbar edip hapislere attıran,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 Merhaba herkes, 20. yıl ve özel bir program hazırladık yani Didem Genç Türk'le beraber. Merhaba. Merhaba Didem ve Açık Radyo konuşuyor ilk 20 yıl. Bu konuda bir kitap da çıkarıyoruz zaten. 20 yıl olmuş ilk buna başladığımız zaman çok aynı formatla geçiyordu aslında yüzlerce program türler müzik türleri her şey her türlü konu harika oturttuk oturttuk dedik böyle ve mükemmel oldu dedik ama iyi dayanırsa da geçmiş hat Hatta bir <gülüyor> 20 yılda <gülüyor> evet, teşekkür ederim hatta bir bir sene bile gider diyenler de vardı e, 20 yıl oldu tam bugün ve çok heyecan verici bir şey şimdi bu tuhaf serüveni konuşabiliriz seslerle aradan yani 20. yayın yılımızda e, bir Açık, yeniden başlattığımız bir açık radyo kitaplığının ilk kitabı olan Biz Yaşarken'in ön sözünde de bir tırnak içinde bilanço vermiş ve şöyle demiştik öyle ya da böyle açık radyo 20 yıldır konuşuyor işte durmadan konuşuyor milyonlarca yüz milyonlarca hatta belki de milyarlarca kelimeyle heceyle sesle sadayla tınıyla ve notayla kesintisiz konuşuyor ama bu bir monolog değil. Tam tersine çok taraflı, devasa bir diyalog demiştik. Yani dinleyiciyle sürekli bir bilgi, fikir ve duygu paylaşımına dayanan benzersiz bir diyalog ve hala devam ediyor. Yani dinleyicinin yıllar içinde büyüyen maddi desteğiyle de serpilip gelişen bir bağımsız mecranın, ortaklaşa korunan ve yaşatılan değerli bir varlığın ya da çok çok sevdiğimiz ifadeyle söylersek bir müştereğin Olağanüstü macerasını da barındırıyordu işte bu diyalog. Olağan insanların el birliğiyle yarattığı bir müştereyin olağanüstü macerası. 20 yılın bir tür masal havasında taşıyan dökümünü iyi kötü özetlemeye çalışıyoruz işte şimdi. Elimizden geldiğince kitap yakın zamanda çıkmasını umuyoruz. Her gün yeni bir şey eklememeye gayret ediyoruz. Çünkü arşivleri kazarken fark ettik ki, çok şey var. Kıyamıyoruz çoğunlukla. Ankor yayınları da sağ olsunlar bize tahammül ediyorlar. Evet, açık radyoya göre dünya diye bir şey var. Ön sözümüzde de zaten yani açıl, radyonun ilk günü açılış yayınından başlayıp her yılın bize göre önde gelen özelliklerini yansıtan yayınlarımıza, yazılarımıza, etkinliklerimize yer veren bir döküm çabası. Şimdi burada da bu özel 20. yaş programında da Böyle bir şeye, açık radyoya göre dünya da diyebiliriz. Bu sesleri, müzikleri falan biraz konuşturalım bakalım. Evet, ilk olarak Açık Gazete'nin ilk bölümünü dinledik. 13 Kasım 1995 ilk jingle'ımız. ilk sesler, O yayına müdahale sesi var arada Gürhan tür'ün hatta. Kayak me mevsimi açıldıktan sonra değiştir şunu diye giriyor. <gülüyor> Teknik olarak şimdi 96 yılına geçelim isterseniz. Bosna günlüğü Bosna Sarayova kuşatma altında ve oradan sesler duyuyorduk, oraya bağlanıyorduk 96 yılında. Galma Yaiç, Yeşim Burul ve Cem Madra hazırladı 96 yılında Bosna günlüğünü. Oradan bir bölüm dinleyelim. Dnevnik. Bosna günlüğü. Ranjeni parkovi. Yaralı Yaralı parklar. 1. Kış korkusu nedeniyle Saraybosna vatandaşları parklarda odun kesiyorlar. Hüzeleri unutursanız şehri elektrikli testerelerin sesi hakim. Günlük bakışlar. Adam, adamlar kendilerine doğru çeken ağaç direnir. Soldan sağa salınır. Çocuklar etrafında koşarak kime adamlar kime ağaç için bağırışırlar ve ağaç düşerken Trebeviç ormanlarının görüntüsüne doğru patlar. Düzgün kesimli kırsaçları ile upuzun adamlar yeni takım elbiseleri içinde papyonlu parlayan ayakkabılarla sol ellerinde iş çantaları sağ ellerindeki parktan kesilmiş oldukça büyük kestane dallarını apartman girişlerinden büyük zorluklarla sürüklerler. Iki. Gerçek saldırı şehirlerin yeşil alanlarına yapılıyor. Parklar katlediliyor, sokaklardaki ağaçlar, hatta mezarlıklar. Vatandaşlardan şehrin yeşilliklerini korumalarını ciddiyetle istiyoruz. Kim buna uymazsa şiddetle cezalandırılacaktır. Saraybosna'da günlük gazetelerde basılan bu metinden bir sonuca varıyorum. Eğer ben işimle çok meşgul olduğumdan dolayı Şehrin yeşilliklerini koruyacak bir şey yapmazsam, şiddetle cezalandırılacağım. Yine de şehrin kuzey tarafından elektrikli testerenin hüzünlü uluması duyulabilir. Şehirdeki insanlar umutsuz, gelen kış karşısında zayıflar. Kimlik Şehrin en büyük pazarından ısırgan otu ve kimlikler için plastik mandallar dışında hiçbir şey satın alınamaz. Tezgahta en düşünülemeyecek şey bu mandallar. Önünde de bir müşteri kuyruğu. Onsuz olmak yani kimliksiz olmak demek, kendini tanıtacak hiçbir şeyinin olmaması ve şehrin içindeki her yürüyüşünde hapse atılmanın gerçek tehlikesiyle yüz yüze kalmak demek ki bu durum en iyi ihtimalle cephede siper kazmakla son bulabilir. Politika Konuşuyoruz ve yakın bir yere top mermisi düşüyor ve konuşan kişi cümlesini yarıda bırakarak, gördünüz mü diyor, sanki düşen mermi onun fikrinin güvenilirliğini doğruluyormuş gibi. Gazeteciler yazılarına bu gördünüz mü?" sık sık sokarlar ama onu kimse politikacılar kadar kasten kullanmaz. Herhangi bir fikri tartışırken gördüğünüz mü lafı top mermisinin görevini görür ve ölüm sadece dekorasyondur. Yalnızca üzerinden kan damladığında ölüm bunun doğru olduğunu kanıtlar. <gülüyor> bu sene duyduğum çoğu politik cümle şöyle. Saraybosna'daki savaş korkunç değil çünkü duyulabiliyor. Bu sözler soğuk bir adam tarafından söylenmişti ve eninde sonunda bu adamın şehirden kaçması beklenebilir. Bu doğru olabilirdi. Eğer bir trajedi ağırlığıyla başka bir trajediyi silebilseydi, eğer trajediler karşılaştırılabilir olsaydı. Bu tip cümlelerin temelinde politik kazançlar yatar. Çevirenler ve okuyanlar Galma ve Eşim. Şimdi bu kadar dinliyoruz. Pozovi Polaze yani trenler gider. Yıldızlar sana yolu gösterecek. Sen onların kız kardeşisin. Bir gün söyleyebileceğim benim göğümde parladığını. Trenler gider, onlar beklemezler. Bana ne ifade ettiğini asla anlamayacaksın. Bosna günlüğünün bu bölümünde Semezdin Mehmedinoviç'in Sarayova Blues kitabından bir alıntı yapıyorlar. Parkları anlatıyorlar. parkların, Parklarda nasıl yaşandığını, takım elbiseli insanların evlerine yakacak götürme telaşını anlatıyorlar. Bu arşivden bir kayıttı. Daha önce yayınlanmadı. Evet yani bu yani burada gerek radyo gerekse de ülke ve dünya açısından kilometre taşı sayılabilecek olguları ve analizleri bütün bu 20 yıl boyunca yapmaya çalıştık sayısız programcımızla işte dünyanın ve ülkenin önde gelen düşünürleri, yazarları, çizerleriyle söyleşiler var, röportajlar var. Önde gelen müzisyenlerin konserlerinden ses kayıtları var. Önemli filmler var. Çizgiler var. Çizimler de var. Yani görünmeyen çizgiler de var. Böyle bir şey. Do, yani 95'te ilk açık gazete programıyla başladık. Avrupa'da kayak mevsimi de başlamış. Sonra Bosna Savaşı günlükleri. Sonra neyle devam ediyoruz? İki müzik tane şenliği. önemli şenliğimiz vardı. Evet. Müzik şenliklerinden ...size yayından önce söylemediğim... ...bir kayıt getirdim. Hmm. Evet, ilk müzik şenliği... ...1997 yılında... ...şu anda Harbiye'deki... ...askeri müzede yapıldı ve... ...oradan bir kayıt bu. Los Paşaros Seferadis hmm. getirdim. Yeşil Salon'da... ...26 Ekim 1997'de... ...verilen konserden çok küçük... ...bir bölüm dinleyeceğiz. Evet, Ladino. Los pa Paşaros Seferadis'ten bir kayıttı bu. 1997 yılından İstanbul Müzik Şenliği'nin birincisindendi. İstanbul Müzik Şenliği'nin birincisinde sizin bir açılış yazınız var. Bu kitapta ona da ulaşabilecekler dinleyicilerimiz. İkincisinden de bir kayıt getirdim. Oradan da bir... ...konser kaydı dinleyelim istiyorum... ...daha önce... E, ...açık radyoda... ...sabahlıkta ben çalmıştım bu kayıtları ama... ...tekrar tekrar dinlemekte... ...bir sıkıntı yok... ...bir horon getirdim... ...Türk Yunan Trabzonlular buluşmasından... ...salonun horona kalktığı bir anı... ...konserden... Evet, yani ...kimisi Rumca söylüyor... ...kendi evet. dilinde... ...kimisi Türkçe söylüyor... ...bu tarafta kalanlar... ...ve ikisi... Onlarca yılın ardından müziğin ritmiyle bütünleşiyorlar. İnanılmaz bir konserdi o yani. <gülüyor> evet o da 1998 yılında 6 Aralık'ta Yeşil Salonu'nda verilmiş bir konser. Σδα ές να έν ελέν να φορί ναα και ππορούν ππαν ταξομά να καθίς να τέ ν καιο προύν ππαν ταξομαά να καθίς να τέ Πσα των με πικν δα κατάκαά Εσεια με πίκν δα καταάκαά και μι πασε που ουν ακι ουν εσ ν Kostas Siyemidis, Vasile Adis, Ahilyas ve Kortidis Yanis. Ve orada tabii salondaki Trabzonlularla beraber salonun horona kalkmış. Horon ederken ki halini dinlediniz. Bu 1998 yılından evet, bir kayıt. 97 ve 98'de birinci ve ikinci unutulma. Hala insanların bize onu sordukları iki şenlik de bunlar. ikisi de askeri müzede yapıldı, Harbiye'de. Bir halde para kaybetmiştik oradan da arkadaşlarımız üstlendi bunu ama e, hala herkes onu hatırlıyor ve soruyor. Yani birincisi iki, ikincisi üç günlüktü ve e, on bin kişinin katılımıyla saat gibi çalışan birkaç problem de vardı onlara girmeyeceğim şimdi. E, e, siyasi problem oldu. E, ama... Çok unutulmaz bir tat bıraktı o etik. Evet, iki artık aramızda şenlik. olmayan insanların da sahnede seslerini duyduk. Bu bloktan bir müzikle çıkalım madem. Sonra devam ederiz. Ee, yine müzik şenliğinden bir kayıt olsun. Kazancı Bedi dinleyelim. Ni nice bu hasreti Dildar ile giryan olayım. Nice bu hasreti diller ile gir yan olayım nice bu hasreti diller ile gir giryan... itmadayım akıdıb olayım müzik şenliği Urfalı Kazancı Bedih ve arkadaşları Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım. Açık Radyo'nun doğum günü. Açık Radyo ilk 20 yılını tamamladı. Birlikte Nice 20 Yıllara